Hatalara karşı muamelimiz su sahibi olmamak. Emre Acar. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Alemlerin Efendisi olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Değerli kardeşim, bir önceki yazımda insan oğlunun hata yapmaya meyilli yaratıldığına özellikle vurgu yaptım. Çünkü toplum ve İslami camia bu konuda genel olarak yanlış fikir üzereler ve pratikte de yanlış muamele etmektedirler. Allah insanın nankör, cahil, unutkan yaratmakla beraber rahmeti gereği ona halife sıfatını vermiştir. Bu sıfat Allah'ın insana hatalarıyla beraber değer verdiğini, şerefli kıldığını göstermektedir. Buradan hareketle bizler de çevremizdeki insanlara değer vermeli, aramızdaki ilişkiyi ve dayanışmayı kuvvetlendirmeliyiz. Bunları yıkacak her türlü muameleden de uzaklaşmalıyız. Müslüman, insanların kusurlarını araştırmaması gerektiği gibi hatalara karşı suizan sahibi de olmamalıdır. Suizan, kişinin başkasının söz ve fiillerine ön yargıyla bakması, beklenti içinde olması ve hükümler çıkarmasıdır. Oysa insan gaybı bilmez, hakikat bilinmeden manalar yüklemek, arka planı yargılamak günahtır. Kişinin imanını zayıflatır ve azabını çoğaltır. Hatalı bir söz söylendiği veya fiil yapıldığı zaman ona mana, kast yüklendiğinde insanların arasındaki hukuk da yerle bir olur. Kardeşliği, sevgiyi, dayanışmayı yıkan bir unsur olması nedeniyle Allah kötü zan beslemeyi yasaklamıştır.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 Özellikle Müslüman, din kardeşine ve hayatını paylaştığı eşine karşı bu konuda çok hassas davranmalıdır. Unutmamamız gerekir ki şeytan damarlarımızda dolaşan kan gibidir. Kusurlara karşı hemen bizlere besvese vermekte, içimize şüphe atmaktadır. Maalesef ümmet, şeytanın bu tür söylemlerine hemen kulak vermektedir. Böylelikle eşler birbirlerine, kardeş kardeşine hatalarında tahammül göstermemektedir. Birçok evlilik ve dostluk bu şekilde yıkılmış ve yıkılmaya devam etmektedir. Oysa yapılan hatalara karşı aceleci olmamak esas olandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi sekine ve teenniyle ile hareket etmek gerekir. Her olaya iyi niyetle, güzel zanla yaklaşmak zorunluluk addedilmemelidir. Müslümanın diğer Müslüman kardeşi hakkındaki düşüncesinde, Hüsnü ortaya koyması açısından şu hadis dikkat çekicidir. Ey Kabe, Sen ne güzelsin ve senin kokun ne güzeldir. Senin azametine ve senin kutsallığının azametine hayranım. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, müminin hürmeti Allah katında senin hürmetinden şüphesiz daha büyüktür. Müminin malı, kanı ve hakkında hüsnü zanda bulunma kutsallığı, Seninkinden üstündür. Değerli kardeşim, Müslüman asla yalan söylememelidir. Hakeza başkalarında olmayan şeyleri varmış gibi suizan yaparak iftirada da bulunmamalıdır. Mahşer gününde Allah'ın hesabına karışmadığı, kullarını baş başa bıraktığı kul hakkından da iştenab etmelidir. Çünkü bizlere yalan söylemek, iftira atmak, kulların hakkına girmek Allah tarafından yasaklanmıştır. Suizansa bunların hepsinin müsebbibidir. Aşağıda zikredeceğim ayet ve hadisler üzerinde tefekkür edersek bu hakikati görmüş olacağız. Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanla uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar. Enam Suresi 116. Ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zandan sakının zira zan sözlerin en yalanıdır. Ey Müslümanlar! Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Haber koklamayın. Haksız yere rekabet etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun! Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu mahrum bırakmaz, onu tahkir etmez. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeterlidir. Her Müslüman'ın diğer Müslüman'a malı, kanı ve ırzı haramdır. Allah sizin suretlerinize ve kalıplarınıza bakmaz, fakat kalplerinize ve amellerinize bakar. Buhari bir kimse bir mümin hakkında olmayan bir şey söylerse, iftiraya uğrayan kimse onu affedinceye kadar Allah onu cehenneme sokar. Ebu Davud Ve bilinmelidir ki, suizan zihnin ve kalbin gıybetidir. İmam Gazali kalple gıybeti şöyle tanımlar. Kalple gıybet, gözüyle kötü bir şeyi görmeden, kulağıyla duymadan bir kimseye suizanda bulunmaktır. Bunlarla beraber zanla tabi olmak, hakikatin peşinden koşmamak, müşrik ve münafıkların özelliğidir. Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zansa, haktan hiçbir şeyi sağlayamaz. Şüphesiz Allah onların işlemekte olduklarını bilendir. Yunus Suresi 36. Ayet Şahıslar ve olaylar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, olabildiğince iyi niyetli davranmak ve her hadiseyi hayra yormak salih bir müminin şeynidir. Ayşe annemize atılan zina iftirasında Allah Subhanahu ve Teala ümmeti uyardı ve hüsnü zanla davet etti. Onu işittiğiniz zaman erkek müminlerle kadın müminlerin kendi nefisleri adına hayırlı bir zanda bulunup bu açıkça uydurulmuş iftira bir sözdür demeleri gerekmez miydi? Nur suresi 12. ayet Değerli kardeşim bizler Allah'a karşı hayalı olmalıyız. Su izan yapan bir kişi alemlerin Rabbine karşı hayasını kaybetmiştir. Resulullah'ın şu hadisi üzerinde tefekkür edersek söylediğim daha iyi idrak edilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle buyurur. Allah'tan hakkıyla haya ediniz. Sahabe biz haya ediyoruz ey Allah'ın elçisi derler. Resulullah bunu değil Allah'tan hakkıyla haya eden başı ve içindekileri muhafaza etsin, karnı ve içindekileri korusun, ölümü ve çürümeyi hatırlasın, ahireti isteyen dünya süsünü terk etsin, bunları yapan Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Hadiste başı ve içindekileri haramlardan muhafaza etmek yani yasaklanan suizandan uzaklaşıp hüsnü zanda yönelmek haya olarak isimlendirilmiştir. Müslüman, düşüncelerini ümmete fayda sağlayacak hayırlarla meşgul etmelidir. Dert edindiği, tefekkür ettiği şeyler, imanına ve İslam toplumuna katkı sağlayacak, ümmeti içinde bulunduğu gayyadan kurtaracak rahmani düşünceler olmalıdır. Hicretin ilk günleriydi. Medine'deki Yahudilerin, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatına kast etme tehlikesi vardı. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle anlatır. Resulullah gazberlerin birinden geceleyin Medine'ye dönüp geldiğinde ne olurdu salih bir kimse beni korumayı üzerine alsaydı buyurdu. Birden bir silah sesi duyduk. Bu kimdir buyurdu. Benim Saad bin Ebi Bakkas dedi. Peygamberiniz seni buraya hangi şey getirdi yani buraya niçin geldin buyurdu. Saad içimden bir ses Resulullah yalnızdır. Korkarım ki din düşmanları ona bir sıkıntı veya eziyet verirler, dedi. Bunun için onu korumaya ve hizmetine geldim. Fakat düşüncelerimiz insanların hataları, onların söylem ve fiillerine mana ve kast yüklemekle meşgul olduğunda, Müslümanların istikbali lekelenmiş olacaktır. Fitne ve fesat yayılacak ve içinden çıkılmaz bir iç savaş başlayacaktır. Refah, huzur, güven tek tek yıkılacak, zelil bir yaşama duçar olacağızdır. Hatalara karşı suizandan kurtulmak için ne yapmalıyız? Değerli kardeşim, hatalara karşı suizandan kurtulmanın en güzel yolu olaylarda ihtimali çoğaltıp, bu ihtimaller arasında hangisi Müslüman'a yakışıyorsa kardeşimize onunla muamele etmektir. Örneğin, kardeşiniz size selam vermedi. Burada şeytan bizi hemen suizanla yöneltir ve seni sevmediği için selam vermedi diye fiiline mana yükletir. Fakat Müslüman'ın şu ihtimalleri düşünmesi gerekir. Kardeşim beni görmemiş olabilir. Benim müsait olmadığımı ve beni rahatsız etmemeyi düşünmüş olabilir. Güvenlik sebebiyle bana selam vermemiş olabilir. Bu ihtimallerden hangisi Müslüman'a yakışır diye soracağız, kardeşimize ve eşimize onunla muamele edeceğiz. Böylelikle şeytanın tuzağına düşmemiş oluruz. Kardeşliğimiz, dayanışmamız, aramızdaki güven daim olur. Yapılan hatadan emin olmak Evet kardeşim, burada nasihat etmek istediğim başka bir konuda duyduğumuz ve gördüğümüz yanlışların yapıldığından emin olmalı, yakinle hareket etmeliyiz. Müslüman, sağlam zeminde ayaklarını yere sağlamlaştırarak yürüyendir. Kulaktan duyma sözlerle, dedi ve denildiğiyle hareket etmemelidir. Gördüğü ve duyduğu şeyleri araştırmalı ve hata olup olmadığını zikir sahiplerine sormalıdır. Aksi takdirde hem Allah katında hem de Müslüman toplumda itibarını yitirir. Üzerine büyük bir vebal almış olur. Biliyoruz ki münafıkların en büyük özelliği emin olmadıkları, şüpheli olan olaylarla meşgul olmaları ve onu insanların gündemine taşımalarıdır. Ayşe annemize atılan zina iftirasını, if hadisesini hepimiz siyerden okuyoruz. Ayşe annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konakladıkları yerde ihtiyacını gidermek için çadırından çıkmıştı. Bu sürede Peygamber ve kerbanı yola koyuldular. Ayşe annemiz zayıf olduğu için onun çadırını taşıyanların sayısının fazla olmasından çadırı devenin üzerine koyarken Ayşe annemizin olmadığını fark etmediler. Ayşe annemiz konakladıkları yere geldiğinde Kerba'nın gittiğini görünce Peygamber benim olmadığımı fark ettiğinde konakladığı yere almaya gelir düşüncesiyle orada kaldı ve istirahate çekildi. Oracıkta uyuya kaldı. Ordunun gerisinden gelmekle görevlendirilen Safvan İbni Muattal Ayşe annemizin orada uyuya kaldığını görünce istirca sözünü söyledi ve Ayşe annemizi deveye bindirdi. Ayşe annemizi Resulullah'a yetiştirdi. Bu yolculuk sürecinde Ayşe annemizle Safvan İbni Muattal arasında hiçbir konuşma geçmedi. Bu durum fitne yapmak, Resulullah'ı karalamak için münafıklar adına büyük bir fırsattı. Ve bu fırsatı hemen kullandılar. Ayşe annemize zina iftirası atmaya başladılar. İftira Müslümanların kalbinde de yer etmeye başlamıştı. Ve peygamberin istişare ettiği sahabeler, Peygamberimize Ayşe annemizi boşamasını ima etmişlerdi. Allah hemen onları şu ayetleriyle uyardı. Haberiniz olsun ki iftira edenler içinizden bir gruptur. Onu hakkınızda kötü bir şey sanmayın. Belki o hakkınızda iyi bir şeydir. Onlardan her birine kazandığı günah vardır. İçlerinden onun günahın büyüklüğünü yüklenen için büyük bir azap vardır.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 bu tür olaylar karşısında duruşlarını, tepkilerini görmek için sahabesini ve Resulünü imtihan etmişti. Allah Müslümanların tepkisinden hoşnut olmayınca onların hatalarını yukarıdaki ilahi kelamla uyarmıştır. Bu nedenle insanların hatalarına karşı kulaktan duyma sözlerle hareket etmemeli emin olmalıyız. Rabbimiz bizleri suizandan uzaklaştırsın. Hüsnü zan ve iyi niyetle hareket etmeyi bizlere nasip ve mukadder eylesin. Bizleri emin olmadığımız şeylerle meşgul olmaktan uzaklaştırsın. Sağlam zeminde yakinle muamele etmeyi sağlasın. Allahümme amin. Davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 44. sayısında yayınlanmıştır.